Biz insanlar birlikte yaşıyoruz, birlikte yaşadığımız için bir takım ilişkiler ortaya çıkıyor. O ilişkilerden kaçınmamız mümkün değil. Toplu halde yaşıyorsak eğer, o toplulukta o ilişkileri bir dengede tutmak için hukuk burada devreye giriyor. Hukuk yok, yasa yok. Hiçbir şey, hiçbir kural yok. Herkes istediğini. Büyük bir büyük bir kargaşa. Herkes birbirinin boğazına sarılabilir, birbirinin gözünü oyabilir. Şu oturmuş güya bir yasal düzenlemede bile her gün ne olaylara tanık oluyoruz. Televizyonlarda izliyoruz, haberleri okuyoruz gazetelerde. Aman ya Rabbi. E bir de hukuk olmasa ne olacak? Yaptırım olmasa ne olacak? Ceza olmasa ne olacak? O halde Nasıl tanımlarız? Sözü lugattan aksızlık baktık, hukuk haklar, tamam. Anladık da hukuk kurumu nedir, nasıl tanımlanır? Yani neye bir hukuk diyoruz? Çok özet, çok özet söylüyorum. Çünkü yüzlerce tanım var çocuklar. Yüzlerce tanım da birbirine uymuyor. Herkes bir şekilde tanımlamış. Ama ortak paydada şöyle topladığımız zaman bir tanım çıkıyor, bir çerçeve. İnsan yaşantısı ilişkilerinin zorlayıcı düzenidir diyoruz biz buna. İnsan yaşantısı ilişkilerinin zorlayıcı düzenidir. Burada bir laf dikkatimizi çekiyor. Ya hukukta hukuk zorlama olur mu ya? Şiddet değil mi hukuk? Zor, hukukta zorlama nasıl olur? Zorlama kurallara uyarsan zorlama falan yok. Ne zaman ki kuralı ihlal ettin Kuralın bu ihlale karşı gösterdiği tepki zorlama işte. Biz birçok kurallar içinde yaşıyoruz. Sadece hukuk kuralları mı bizi çevreleyen, bizi kuşatan? Yok. Daha kapıdan girerken selamun aleyküm. O bir kural. Bir, bir kural mı bu? Kural. Hukuk kuralı mı? Değil. İnancımızın gereği bir de beşeri münasebetler, insan ilişkileri açısından... Hani adam selamın aleyküm demez ama girdiği zaman bir merhaba der ya bir günaydın der, nasılsınız der, yapmadın, günaydın demedin, selamın aleyküm demedin, nasılsın diye de hiç sormadın, mahkeme duvarı gibi suratla paldır püldür gidip çıkıyorsun. Kimse seni savcılığa şikayet edemez. Arkadaş bana selam vermedi. ya da bir dilencinin önünden geçiyorsunuz, sadaka vermeden geçtiniz. Derhal arkanızdan koşup da en yakın polis karakoluna zabıt tutur, bu, bu bana sadaka vermedi filan gibi böyle bir takım şeyler yok. Hangi kurallarda yok? Sosyal içerikli kurallarda yok ama hukukta selam vermeden geçersen hukuk sana bir yaptırım getirmez ama selam yerine bir tokat attın adama Takti. İşte o zaman hukuk yakana yapışır seni. Gel bakalım arkadaş. Niye tokat attın adama? Niye selam vermedin değil, niye tokat attın? Ha, şimdi o halde bizi kuşatan toplumda bazı kurallar var hukukun yanında. Onlara şöyle bir göz atalım, çok kısa. Bir en başta ne var? Din kuralları var. Ya hoca amma yaptın ya. Layık hukuk düzlemi, layık toplumda da din kurallarının kıymeti harbiyesi var mı? Layık hukuk düzleminden söz ediyor. İnançlar <gülüyor> var mı? Laik hukuk düzeninde bile, layık hukuk düzeninde bile, o toplumda, o devlette bile dini kurallar yaşıyor. Çünkü inancı olan insanlar var orada. Ne kadar layık olursan ol. İnançlı olan kesimi yok sayamazsın. Cumartesi sinagoga gider adam. Pazar günü kiliseye gider. E, cumadan cumaya kılanlar da cuma günü camiye gider. Şimdi Müslümanın bir yaşantısı var, gayrimüslimlerin bir yaşantısı var. Bir de hiç hiçbir mabeti kendisini ilgilendirmeyen, beni hiç ırgalamaz arkadaş diyen ateistler var. De onlar var. Şimdi o halde istediğimiz kadar layıklık diye bas bas bağıralım. Ama din kuralları toplumda yaşıyordur ve bizi kuşatır. Bir şekilde kuşatır. Biraz sonra nedenini de söylemeye çalışacağım. İki, gelenek ve görenek. Aa, örf adet dediğimiz, değil mi? Anne dediğimiz, örf adet. O toplumda birikmiş, yıllarca, yüzyıllarca birikmiş bir takım davranış şekilleri var. Mesela, bir hayırsız evlat tipi vardır. Yani, Çocuk tamam okulu bitiriyor falan. Evleniyor kuş yuvadan uçup gidiyor Ne anayı soruyor ne babayı soruyor Bilmem ne komşulara dert yanıyor Anne baba işte şöyle oldu Ah hayırsız evlat ah hayırsız evlat. Bu nedir? Büyüklere saygı Büyüklerden desteği çekmemek Bizim gelenek ve göreneğimiz İnancımız ayrı O ayrı olay da o ayrı Konudaki ayeti kerimeyi biliyorsunuz Anne ve babaya karşı olan Öf bile demen yasaklanmış. Of anne of. Girmelsem bunu girdin güna işte bitti. O ayrı oraya girmiyoruz şimdi. Layık hukuk düzleminde hep, hep buralarda dolaşıyoruz. Orada dolaşıyoruz. Ha bu hayırsız evlat tipi. İşte demek ki insanların büyüklerine karşı saygılı olmaları toplu taşıt araçlarında. Biliyorsunuz işte Petrobüse biniyorsun, tramvaya biliyorsun, otobüse biliyorsun, filan. Yaşlı birisi geldiği zaman gencin kalkıp ona yer vermesi. Gelenek ve görenek olayıdır bu yani. O şekilde düşünelim. Yani gelenek görenekler var toplumda yaşıyor. Selamlaşma dediğimiz olan. Adam Müslüman olmasa bile giriyor selamun aleyküm diyor kahveden içeri giriyor. Bakıyor ulan dinle filan ilgisi yok herif ama selamun aleyküm diye öyle görmüş. Ve gelenek görenek olarak söylüyor onu inancından dolayı ya da din bilgisinden dolayı değil. Gelenek başka başka kural, din kuralı dedik. Gelenek gelenek dedik. Bir de ahlak kuralları. Ha, ahlak kuralları da öyle. Ahlak kuralları da aslında din kurallarıyla iş işe. Zaten dinin gereği ahlaklı, güzel ahlaklı olmak, değil mi? Din bize o şekli kazandırmaya bütün kurallarıyla. Din İslam'ın biz İslam açısından değerler değerlendirdiğimiz zaman temel kurallara bakın, temel kaynaklar. Kur'an-ı Kerim'den alın, sünnet-i şerife geçin, hadis-i şeriflere bakın. Ondan sonra icmai ümmete bakın, kıyas-ı fukaha bakın. Nereden, hangi pencereyi açarsanız açın, düzgün bir insan, düzgün, güzel bir insan. Bu amaçlanıyor. Düzgün insan, güzel insan, güzel toplum. Düzgün bir toplum, tabii. Niçin gıybeti yazıyor? katilden insan öldürmekten daha kötü tehlikeli bir olay gıybet. Öldürüsün olay biter. Ama gıybette devam ediyor cinayetler. Aman ya Rabbi. Toplumu böyle kökünden sarsan bir olay yasaklanmış. Ahlak kurallarıyla din kuralları çok iç içe aslında. İç içe. Yani şimdi demek ki ahlak kuralları var. Din peki din kurallarında Yasaklanan şey nedir? Dinde yasaklanan şey günahlar değil mi? Yasak. Günah işlemeyeceksin. Heh, günah işlemeyeceksin. Genelde söylüyorum. Günah işlemeyeceksin. Günaha girmeyeceksin. Peki, günaha girdin. Yine layık pencereden bakıyoruz. Cezalandırıcı otorite. Kim cezalandırır seni? Allah! Ama bilimsel olarak Allah diyemiyorsun üniversitelerde. Genelde şimdi şimdi biraz <gülüyor> esneklik oldu. Esneklik oldu. Biraz hoşgörü falan oldu. Oldu da yine de tam değil. Tanrı. Tanrı diyorsun. Tabii Tanrı diyeceksin arkadaş. Tahtaya yazıyorsun. Allah yazarsan şikayet ederlerse soruşturma açıyorlar. Biz e, hukuk olarak başladık akademisyenliğe akademik kariyere sonra e, sosyoloji de görmek zorunda kaldık sosyolojide de bize bir takım yükünlülükler geldi üniversitenin yapısı değişti sosyolojide görev yapman için hukuk artı sosyoloji Sosyo sosyal bilimler enstitüsünü bitirdim orada sosyoloji tezi verdim ayrıca orada o doktora teziydi Sosyolojide yani işte öbür taraflarda verdik doktoralarımız filan aşamalar geçti ama sosyoloji değişik bir alanda ilk defa doktora ile başlıyoruz. Doktora tezinin konusu da e, medeni hukuktaki değişiklikler sosyal çünkü toplumu ilgilendirdiği için sosyal pencereden bir hukukçu nasıl bakar onu yazmaya çalıştık. Orada tabi bu din kurallarından filan bahsediyoruz. Tabii ki peygamberlerin ismi de geçiyor bir şekilde. Çok özet de olsa hepsinin başına Hazret e, Hazreti Muhammed'in parantezine sallallahu aleyhi ve sellem S.A.V koyduk. Jüri bakıyor şimdi. Jür, jüri de savunuyorum. Baktılar filan. Çok güzel tez. tebrik ediyoruz seni. Yalnız o nedir dedi. Hazreti İsa Hazreti Musa, Hazreti Muhammed'e de S.A.V koymuş. Nedir onlar dedi. Muhammed diyeceksin. İsa diyeceksin. Bu bilimsel eserdim Bilimsel eser, hazret mazret falan öyle bir şey olmaz. Bizim efendim inancımız gereği. Bütün peygamberlere biz inanıyoruz. Kendi peygamberlerim, salavat-ı şerifeyle anla anlatamadım adamlara. Düzeltecekse, düzeltmezseniz basmayız dedi. Ya kabul ediyor musunuz? Kabul ediyoruz tamam. Kabul ettiler, siz edin bitti. Basmayın ya. Ben basarım bitti. Bas, hala basılmadı benim tezim. Söylediğim hadise 1980'li yılların başı. 80'li yılların başı. Tabii 12 Eylül olayı var. 12 Eylül var. Hani bunlar komünistlere karşı bilmem ne filan falandı. E, Müslümanlara, Müslümanları da silindir gibi ezip geçti adamlar. En son noktayı da 28 Şubat'ta koydular bildiğiniz gibi. Neyse. Demek ki biz gelelim şimdi konumuza. Din kuralları dedik. Uygulayıcı otorite günah işlersen Allah. Celle Celaluhu. Tamam. Geçiyorum. Peki yaptırım ceza nedir? Ceza... Aa, dünya üzerinde laik e, düzende ceza pasif ve içe dönük. Ne demek pasif? İşte insan pişmanlıklı yar, şu olur, bu olur. Yani bu dünyada, bu dünyada e, dünyevi bir ceza yok. Onu söyleyelim. Ceza nedir? Uhrevi'dir. Cezanın niteliği, yaptırımın niteliği uhrevi. Ahirete ilişkin. Öbür dünyada o ceza verilecek veya Allah affedecek. Derste bunları söylüyoruz. Sınava çağırdık artık arkadaşlar <gülüyor> finalde. Ee, kağıtları topladık filan. Asistanlarla dönüyoruz. Genç bir arkadaş. Üçüncü sınıftı galiba onlar. Hocam al al oğlum morumu mu? Delikanlı. Hocam bir hata Ya sınav bitti. Hocam ne olur düzelteyim onu. Ya nedir diyorum. mesela. Kız asistanlar var. Onları gönderdim odaya. Anladım bir sıkıntısı var. Söyle dedim. Nedir mes? Hocam dedi ya. Uhrevi yerine zührevi yazmışım. <gülüyor> Allah Allah. Lan hiç alakasız bir olay. Hiç okumamış, etmemiş, çalışmamış. Röntgencilik yapıyor. Arkadaşında baktı oraya, bir şey gördü ya be. Bir, bir uhrevi, uhrevi de bilmiyor ya herif Bildiği şey zührevi. Tamam mı? Bildiği şeyi yazmış oraya. <gülüyor> Tamam dedim, tamam kardeşim, git sen. Sonra çağırdım. Çünkü başarısız olabilir kağıdı. Söyler arkada. Hoca bir tek kelimeye taktı işte. Bir tek kelimeye taktı, beni çaktırdı hoca. Demesin diye, gel bakalım dedim. Beraber okuyalım şu senin kağıdını ya. Bir değerlendirelim. Geçer hali yok. O zaman Eylül'de bütünleme sınavları vardı. Alpay'ın da bir şarkısı var o zaman Seyircilbe'de. Eylül'de geldi ya filan. Baktı <gülüyor> Hocam dedi Eylül'de geleyim. Eylül'de geldi. <gülüyor> Bir anıdır bu. Ne kadar e, üniversitede okuyan insanlarımız bile cim karnında nokta kadar bu konularda bilgi sahibi olmadıkları. Uhrevi'yi bilmiyor adam ya. Uhrevi'yi bilmiyor ya. Uhrevi'nin ne olduğunu bilmiyor adam. Namaz abdestinin bu testinin dahini olduğunu bilmeyen var. Evet. Üniversite öğrencisi ya çocuktan bahsetmiyordun ufak çocuklardan falan bahsetmiyoruz. Yetişkin insanlar sizin yaşınızda en az. Olacak şey. Hadi diyeceksiniz ki hocaları biliyor mu acaba? Katılıyorum size. Hocaları biliyor mu acaba? Evet. Evet yani bu sıkıntılar bu şekilde geçiyoruz gelenek ve görene. Gelenek ve görenekte aslında cezai uygulayıcı otorite. Din kurallarında Allah Gelenek ve görenekte karşı çıktığın zaman toplum, o cemiyet kendi çam damarına, banteline basıldığı zaman toplumda bir infial, bir tepki hatta zaman zaman çok toplumun böyle insanların kinini, nefretini uyandıracak, güçlendirecek bir noktaya gelen hadiseler var. Bildiğiniz gibi. Linç etmek istiyor bakın yani o noktaya getirip kendisi infaz edecek. Toplum kendisi infaz edecek, linç edecek. Öyle. Zaten kurtulursa hapishanede infaz ediyorlar kovuşta, işi bitiriyorlar. O kadar nefret uyandırıcı bir suç işlemiş ki tüyler ürpertici bir olay. Hani olur bir insan kazara birini öldürür, namus meselesidir, kan da at. Anlarım onları da ilgisiz ufacık çocuklarla ne hallere giriyor insanlar. Tecavüz ediyor, öldürüyor bilmem ne yapıyor filan bin tane olay. ve şimdi toplum demek ki gerektiğinde o cezayı verebiliyor ama bunun dışında Hani hayırsız evlat tipi dedik, saygısız görgüsüz dedik, bilmem ne filan falan bir takım laflar var, yapıştırmalar var. En hafifim ırıldanmadır. Eğer genç bir insana otobüste genç bir insan tepesinde yaşlı birisi duruyor yer vermemişse... Suratlar asılır böyle ulan bizim zamanımızda böyle miydi gençlere bak zamane gençti bilmem ne falan mırıltılar böyle şey, söylenmeler falan vardı ama ileri gitmez bu kadardır bazen de bazı insanlar çok sinirleniyor kalk diyor genci kolundan tutuyor otursun bakalım amcan teyzen neyse yani öylesi de var. Demek ki orada da toplumsal bir tepki var, cezalandırıcı otorite ama burada da pasif, pek aktif yok. Zaman zaman oluyor yani, linç hadiseleri dışında. Özür dilerim. Ya da maçlarda biliyorsunuz, değil mi? Seyircilerin sahaya atlaması, küfürlü tezahüratı. İngiltere'de da bir stadyum var. Bu stadyumda hakem maçı kötü yönetmişse eğer, çok tepki almışsa seyirciler alıyorlar hakemi Liverpool'a göle atıyorlar. Cezalandırma şekli de o. <gülüyor> Tabi alacağı cezalar başka o, disiplin cezaları falan bunları yapanların kulübün falan. Ama bu hadise yaşanmış, söylediğim hadise yaşanmış. İşte böyle tepkiler de olabiliyor Buna biz belki toplumun tepkisine Emil Durkheim var düşünürlerden, eski filo filozoflardan. Onlara hep atıf yapılır. Toplumsal, kolektif vicdan diyor. Ko kolektif vicdan. Yani toplumun vicdanı. Toplumun vicdanı. Böyle bir tanım yapmış. Cibi, gibi gibi. Ee, Ebulullah Mardin'in oğlu Şerif Mardin bunu İlk defa ortaya koydu mahalle baskısı kavramını getirdi sosyolojik açıdan ki doğrudur babası bizim hocamızdı Abdullah Mardin Allah rahmet eylesin oldu Profesör e şimdi geliyoruz ahlak kurallarına ahlak kurallarını da çiğnediğiniz zaman toplumdan da bir tabii muhakkak baskı geliyor ama en en fazla bir şey yaptınız kimse de görmedi ahlaksız bir davranış içinde buldum Ama cık, kafanıza takıldı, gece uyuyamıyorsunuz. Heh. İştahınız kesildi, yemeden içmeden kesildiniz, öyle böyle hayali fener gibi dolaşıyorsunuz, o, o olaydan dolayı o pişmanlık var ya, buna da biz işte uygulayıcı otorite insanın bireysel vicdan diyoruz. Herkese bir kendi vicdanı dediğimiz olay var, o da cezalandırıcı otorite olarak karşımıza bu şekilde çıkıyor. Ha, geliyoruz şimdi finale. Assolist çıkıyor. Söyledik şimdi. Şimdi Assolist çıktı sahneye. Yani konumuza geliyoruz. Hukukta uygulayıcı otorite. Uygulayıcı otorite devlet artık. Yani devlet cezayı veriyor değil mi? Cezalandıran ha, ben şimdi tokat yedim arkadaş. Ben niye cezalandırmayayım? Bana tokat attı arkadaşım. Ben de ona yapıştırayım bir tane. <gülüyor> Hayır yapıştıramazsın. Ha, olmaz senin yerine devlet yapıştıracak tokadı. Yapıştırabilirse tabii. <gülüyor> yani tutacak da sen de peşinden koşacaksın, dava açacaksın, dilekçe yazacaksın, harç yatıracaksın. Tazminat istiyorsan eğer. Ne kadar tazminat istiyorsun? Tokat yemişin herkesin ortasında. E diyorsun ki... E 50 bin liradan aşağı kurtarmaz beni. Bu da bir fırsat işte. Ondan sonra herkese suratını uzatırsın zaten o davaları kazanırsan. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava kaybetmesi gibi. Her kaybettiği davada tazminat ödüyor devlet. Ondan sonra yine hak ihlalleri var. Yine ödüyor. Kardeşim parasıyla değil mi ya? Tokadı atarım. Tazminatı da öderim. Bu da çıkar yol değil tabii. Bu da Al Alışkanlık haline getirmemek lazım. Ha, hukukta kuralı çiğnediğimiz zaman hemen kuralın ihlaline karşı hemen bir tepki. Kuralın ihlale karşı tepkisine biz yaptırım diyoruz. Yani ceza. Lafın Türkçesi ceza. O ceza devlet tarafından kesiliyor. Bileti devlet kesiyor. Devlet dışında ceza veremezsin. İstisna durumlar. istisnai durumlar. Gece Allah Korusun evinize hırsız girdi. Lan bir karaltı var mı? Elif gidiyor silindir gibi. Ne yapacaksın? Silahın var yastığının altında. Pat diye vuruyorsun herifi. Bitiyor mu olay? Buna biz hukukta meşvu müdafaa diyoruz. Öz savunma. Yani eğer bizim kendimize, kendimize, yakınlarımıza, canımıza, ırzımıza, namusumuza yahut malımıza bir tecavüz tehlikesiyle karşı karşıyaysak o anda ya kim, kimse de yok kimseden yardım alacak halimiz yok. Biz kendimizi savunabiliriz. Bunu da mahkemede anlatacaksın. Bakırköy'de adam evine giren bir hırsızı vurdu, öldü Elif Üç sene filan dava sürdü herif sonunda bir cezalar aldı sonra yertelendi filan tecil edildi. Soru şu mahkeme Niye vurdun? Efendim hırsızlık işte işlere girmişti. Niye ayağını ateş etmedin, topunu ateş mi? Ulan ben keskin nişancı bir adam değilim. Bir silah bulunduruyoruz işte. Çektik vurduk. Silahın ruhsatı var mıydı? Allah Allah. Silah ruhsatsızsa ruhsatsız e, taba e, silah bulundurmaktan ceza yiyorsun bak. Bir kere oradan ceza yedin. İki, ölüme sebebiyetten. Adamı öldürdün. Kasten yok. Kasıt yok tamam. Kastan vurup öldürmedin. Ölüme sebebiyetten. Hani... Allah korusun ne trafik kazasında arabanızla bir ne çarparsınız filan adam ölür. Adam öldürdün demezler sana. Ölüme sebebiyetten. Ya da yaralanır. Abi, sebebi var. Kasıtlı adam öldürmenin cezası daha ağır. Ölüme sebebiyetten. ihmalsizlikten dikkatsizlikten, tedbirsizlikten, ehliyetsizlikten. Ehliyet gerçek anlamda da geniş anlamda da. Şimdi Gerçek elektrikçi ehliyetin olacak. Elektrikçi ehliyeti olmayan birinin mesela verdiği zararda alacağı ceza var. Eh, ehliyet. Sürücü ehliyet işte. Ehliyetsiz sürücü alacağı ceza daha ağır. Ama tabi kasıt yok. Yine de kasıt yok. Yine de kasıt yok. Adamın biri fıkra değil bu. Gerçeği söylüyorum. Başımızdan geçti çünkü. Bir dönem baro yönetim kurulundaydık. ameliyat sonrası sancıları devam ediyor. Sonra tekrar bir şey yapıyorlar. Muayene filan, röntgen, filmler, filmler. Bir, bir şey var. Mide boşluğunda bir şey var. Ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında dikişlerden filan orada şey unutulmuş. Bir pet unutulmuş. Hastanın karın boşluğunda bir pet unutulmuş. Pet. Adam dava açıyor. Ameliyeci yapan doktora, bağlı olduğu hastaneye, kuruma karşı tazminat davaları açıyor. Bilir kişi incelemesi hakim anlamaz bu işten. Yargıç gelen davada bilmediği bir konu gelirse önüne bilir kişi tayin eder. Ehli vukuf eski dilde. Ehli hibre, ehli vakuf bilir kişi geliyor, rapor veriyor. Olayda bir kasıt ve kusur yoktur diyor. Unutulabilir diyor. Çünkü ameliyat sırasında diyor karın boşluğu kanla dolmuştur diyor görünmeyebilebilir. Ulan ameliyatı ben yapsam söyle bana bunu. Ben anlamam o işten. Ama bu işi yapan operatör uzman onun bunları bilmesi lazım. Bir sürü de yardımcısı var etrafında. He? Reddedildi daha var. Temiz nerede? İş yüksek As sağlık şurasına gitti. Yüksek sağlık şurası da aynı doğrultuda görüş bildirdi. En son iş bize baro yönetim kurulu biz işe müdahale ettik. Barolar Birliği'ne durumu bildirdik filan. Buna rağmen yine de netice alınamadı. O davada hatırlıyorum. E şimdi burada e, hiçbir kusuru olmamış gibi davranamayız. Yaşanmış bir olay var. Ama sonuç şu, hani ne? O zaman şey de yoktu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolu da yoktu o zamanlar. Kaç sene evvel, Turgut Özal döneminden filan önce. Hı. Turgut Özal döneminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisi kabul edildi Türkiye tarafından. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraftık ama niçin taraf olduk? Avrupa Birliği'ne girebilmek için. Hani şirin gözükmek için. Onlar bir sözler. Hadi biz de kenarından, kulpundan yapışalım da bizi de belki alırlar Avrupa Birliği'ne. Kabul ettik. Yetmedi. Ya o adamların mahkemesinin yargı yetkisinde kabul edelim. Belki daha şirin gözükürüz. Ve onu da kabul ettik. Bugün gerçekten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim en son adresimiz çocuklar. Yani burada biz netice alamadık. Dava açtık reddedildi. Yargıtaya gittik reddedildi. Karar düzeltilmesini, bütün kapılar suratımıza kapandı Türkiye'de. Bir tek kapı açık orada Avrupa'ya. Strasbourg'da, Fransa'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mekanı var. Orada. E peki dava açabilir miyiz biz? Sade vatandaş buradaki, buradaki mahkemede zor dava açıyor. Yani parası varsa açacak. Maliyetini söyleyeyim ben size. Sadece oradaki dava açma harcı falan 10 bin dolar. Avukat parasını söylemiyor ama. 10 bin dolar varsa cebinde davayı aç. Nasıl bir iş bu kardeşim ya? Yani hep parası olan mı bir yerlere gidiyor yani? Paran varsa çok iyi doktorlara tedavi oluyor. En iyi hastanelere gidiyorsun. Paran varsa, paran varsa en iyi okullarda okuyorsun. Kolejlerde bilmem nelerde yüksek lisansın, doktoran bilmem. Paran varsa en iyisini yapıyorsun. Hukukta paran varsa en iyi avukatı tutarsın. Paran varsa Avrupa'ya da gidersin. Bu biraz garip. İşte burada... Bizim gönlümüzden geçen sosyal devlet diye bir laf var anayasada. Yani hepimizin bir kimliği var değil mi? Cebimizde nüfus cüzdanı diyoruz lan Devletin de nüfus cüzdanının adı anayasa. Devletin kimliği anayasasıdır. Anayasaya bakıyoruz. Nasıl bir şişman mı, zayıf mı, sarışın mı, kumral mı, esmer mi? Neyin nesidir? Bakıyoruz. Şekline bakıyoruz. Cumhuriyet. E nasıl bir şey? İslam Cumhuriyeti mi? Yok. Sosyal, hukuk, demokratik, laik. Dört tane bu cumhuriyetin niteliği var. Birincisi laik olması en başta çünkü onu alıyorum. Laik devlettir. Başka hukuk devletidir, anladık. Sosyal devlettir, onu da anladık. Demokratik bir devlettir. Onu da anladık da hiçbir şey anlamıyoruz aslında. Anlamadık yani hiçbir şey hiç, hiç yani hepsini arıyoruz. ara ki bulasın şimdi. Ara arayış içindeyiz. En başta laiklik tamam tartışılıyor falan. Herkese göre bir laiklik kavramı var zaten. İşine geldiği gibi laikliyiz, adam savunuyor. Laiklik böyledir bilmem ne. Orada başka türlü söyler. arkadaş bunun tanımını koy anayasaya bitsin herkes bilsin bunu ya. Laik miyiz, değil miyiz, ne inlisiniz? Orada bir anlayalım. Ortada kaldı o. Ortada kaldı. Mahkemenin A hakimine gidersem başka türlü oluyor. B hakimine, B mahkemesine gidersem başka Ya nasıl bir laiklikmiş bu ya? Yargıdaki insanlara göre bile değişiyor. Anayasa mahkemesi başka türlü bakıyor. Danıştay başka türlü bakıyor. Buradaki yerel mahkemeler başka türlü. Ceza mahkemeleri başka türlü bakıyor. Ya ortak bir noktada buluşulması lazım. Bana göre böyle. Sana olmaz öyle bir şey. Böyle bir anayasa nedir? Temel çizgileri getirir, ilkeleri koyar, o ülkeler çerçevesinde de hukukçular hareket eder. İnsanlar ona göre kendi durumlarını bilir. İşte hukuk devleti de hukuka bağlı devlettir. Yani biz nasıl şimdi, biz nasıl hukuka bağlıyız, evimize hırsız bile gelse tabancamız ruhsatlı olacak. Tamam mı? O Tabancam var. Yolda çevirdi. Evet ruhsatın var. Bakıyor. Ya bu taşıma ruhsatın yok. Evde bulundurma ruhsatı var. Haydi, Oradan da giriyorsun içeri. Yani taşıma ruhsatı ayrı. Evde bulundurma evde bulundurma ruhsatıyla siz sokakta tabancanızı taşıyamazsınız. Yola çıkarken yanınıza alamazsınız. Çünkü evde bulundurma ruhsatınız var. Yanınızda bulundurma taşıma ruhsatınız yok onun gibi. Nasıl ki böyle ee, bizler hukuka bağlıyız devlet de bağlı eğer devlet de bizim gibi yani bizim gibi devlet bana tokat atmışsa siz bana tokat atmışsanız ben sizi dava ediyorum devlet bana tokat atmışsa dava olmaz o hukuk devleti değil o zaman devlet bana tokat atmışsa devleti de dava edebiliyorsam devlet de mahkum olabiliyorsa tamam hukuk devleti var hukuk devleti var bizde ya, anayasa da en azından öyle yazıyor da bazen, bazen geçerli bazen laiklik gibi aynı. Aynı laiklik gibi. Hukuk devleti varsa e, hukuka bağlı herkes. Herkes hukuka bağlı onu anladık tamam. Devlet de bağlı onu da anladık ama devlet diyor ki ben diyor bu konularda diyor bağımsızım. Hatta anayasaya bile yazdırmış hem hukuk devleti diye yazıyorsun anayasanın ikinci maddesine... 125. maddesinde de diyorsun ki devletin işlemlerine, eylemlerine karşı yargı yolu açıktır. Yani dava açabilirsin. Ancak Allah ancak dedi ya. Yanmışız şimdi. Ama onun için bazı <gülüyor> hukukçular anayasaya ama yasa diyor. Temel hak ve özgürlükler vardır ama devlet hukuka bağlıdır ama. Ulan bu ama yasa oldu işte. Doğru adamlar yani eleştirileri biraz esprili ama gerçek payı var. Şimdi orada <gülüyor> devlete dava açarsın aması geliyor şimdi ama Cumhurbaşkanı'nın tek başına aldığı kararlar için dava yoluna gidemez. Lan nasıl hukuk devleti bu devletin başındaki adamı dava edemiyorsun ya. Düne kadar 12 Eylül'ü yapan zevatı dava edemiyorum. He? E nasıl hukuk? Onların yazdığı anayasa, 12 Eylül'cülerin yazdığı anayasa da bu hukuk devleti. Yazmışlar ama kendilerini garantiye almışlar. Benden sonra tufan diyor adam. Bitti. Biz 12 Eylül'ü yapmışız. Beşi bir yerde. Ya onlar? Beşi bir yerde adamlar. Yani. Ha, Cumhurbaşkanı, aynı zamanda öncesi Genelkurmay Başkanı, Devlet Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz kuvvetleri komutanı, hava kuvvetleri komutanı, jandarma genel komutanı, Beş kişi. İlhan İrem vardı. Sanatçı yaşlandı biraz şimdi. Onun fi tarihte bir iki davasına bakmıştım. Yazaneme geldiğinde 12 Eylül'le falan yeni olmuş falan. Bu da biraz protest müzik yapıyor yani düzene karşı bilmem ne falan falan böyle bir tip. Bileniyor, herkes bileniyor ya, 12 Eylülcülere bu da bileniyor, bir fıkra anlattı bana, ilginç bir fıkra. Kenan Evren'e sormuşlar, turşu mu yapmak kolay, ihtilal yapmak mı kolay? Demiş ki Kenan Evren, şimdi turşu yapmak için pazara gideceksin demiş. İşte salatalığını, biberini bilmem ne, patlıcanını seçeceksin bilmem ne, onları işte getireceksin, temizleyeceksin, tenekeye basacaksın, lehimleyeceksin, tenekeyi bir süre sonra ters çevireceksin uzun istemiş ama ihtilal yapmak için 5 huyar buldum mu tamam demiş İş her yerde söylemeyin bunu gerçi artık söylersiniz de bir dönem söylenemezdi yani. <gülüyor> ama o zamanlar bu bu tür fıkralar geçiyordu yani çok do, dolaşıyordu şimdi demek ki hukuk devleti olduğu zaman böyle e peki istisnalara bakıyoruz cumhurbaşkanına tokat atamıyorsun yani dava açamıyorsun sana zarar verse bile ona karşı gidemiyorsun yüksek askeri şura kararlarına karşı da dava açamıyorsun idi düne kadar Düne kadar yüksek askeri şura biz burada yüksek askeri şura toplandık bakıyoruz ya filan yerdeki bir adam o adam saat işte ikinci sonrası filan bir yerde toplanıyormuş sohbete gidiyormuş. mi? Bir şeyhin bilmem ne evinde filan falan çay sohbeti. Tamam defterini duruyoruz. Tak tak bitti atıyoruz herif. Namazdan filan vazgeçtim. Karısının başının, kızının başının örtülü olmasından filan vazgeçtim ben. Vaz, bir yere çay sohbetine gidiyor herif ya. Böyle bir şey olur mu? Oldu. Bir yüzbaşının davası geldi bana, Bu böyle bir şeyden dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittik, reddedildik. Git dedi, Türkiye'de aç, önce davanı gel. Dedim ki yüksek askeri şura kararları aleyhine dava açılamaz, işte anayasa 125. madde mahkemeye. Biz dava açamadığımız için doğrudan sana geldik. Hayır efendim ben dinlemem, aç, aç reddedilsin. Kös kös geldik burada davayı açtık, reddetti tabii. <gülüyor> Avukatlık ücretine, yargıtay yargı masraflarına falan mahkum olduk. Temiz ettik danıştayda, orası da reddetti. Onun da karar düzeltin, sonuna kadar gideceğim çünkü. Biz, yani böyle bir şey olur mu ya, bile bileladeş, böyle bir şey olmaz. Biz o kadar masrafı ve e, masrafa boğulduk, zaman kaybettik. Ondan sonra gittik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde orada da kaybettik zaten daha var. Söylediğim süreç 8 sene filan sürdü. Neyse, Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İSKİ'de bir toplantıda beraberiz. Bir de danışmanlığını yapıyorum gayri. Üniversitede olduğum için resmen danışmanı değilim ama danışmanlığını yapıyorum. Soruyor, hoca şöyle mi olur, böyle mi olur filan falan. Neyse o yüzbaşı orada bir iş verdirdik yani. Ve ondan sonra da gördük ki ordudan böyle tokat yemiş insanları e, bazı yerlerde çalışma imkan Çünkü e, kolay değil bir askerin yetişmesi. Yani gördüğü eğitim filan falan. E, bu, bu adamı şimdi atıyorsun, sıkıp atıyorsun bir kenara ya. Kardeşim e, yararlan bu adam. Hadi orada attı. E, ben yararlanayım. Ben burada çalış burada bu, bu çatı altında bir iş bulurum ben ona. İşte böyle olması lazım. Bu bir dayanışmadır. Yüksek askeri şura kararlarına karşı şimdi yine dava açamıyorsun ama bir şey için eğer ordudan ihraç edilmişsen ona karşı dava açıyorsun. Anlatabildim mi? Yani genelde yine böyle bir yasaklama var ama hani tayin terfilerde filan onlara itiraz edemiyorsun. Ama ordudan ihraç edilme kararı varsa o karar aleyhine dava açabiliyorsun. Bugün için söylüyorum. Yarın ne olur yine de dedi <gülüyor> Türkiye'de işler. ...başka bir politik rüzgar eser... ...alın götürün. hiç bilemiyoruz. Bunu... ha geliyoruz şey... ...hakim ve savcılar... ...hakim ve savcılar yüksek kurulunun kararına karşı da dava açamıyor... ...dunuz... ...düne kadar... ...askeri şura gibi benzetmesi... ...eğer tayin terfi işleri falan varsa... ...özlük hakları ile ilgili yine dava açamıyorsun... ...ama eğer hakimler ve savcılar ki... ...yüksek kurulu seni savcılıktan hakimlikten atmışsa... O karar aleyhine de dava açabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir değişiklikler var. Buyurun. SES'e derken bağlı yoksa baroları yoksa yoksa yok. Adalet Bakanlığı'nın e, denetimi altında bağımsız yargı vardı. Şimdi ona gelelim. Şimdi yargıya güvenebilmeniz için bağımsız olması lazım. Adam ben bunu e, somutlaştırıyorum ki iyi anlaşılsın diye ...davada sıramı bekliyorum... ...ceza mahkemesinde ...cezacı değilim, ceza avukatı değilim ama... ...hatır için alınmış bir yüktü üstümde... ...yani mecburen gittik... ...sıramız gelsin diye bekliyoruz... ...yaz sıcağı... ...adliyeler tatile girdi girecek... ...falan böyle temmuz sıcağı... ...bir hanım geldi... Davacıymış o hanım, davacıymış. Karşısında da ili kıyım bir adam var, o da davalı. Hakaret ve sövme suç bu, hakaret ve sövme. Kadının temsil ettiği kişi, yani davacı, ev sahibi. Davalı, kiracı. Davacının iddiası, bu benim kiracımdır. Bana internet aracılığıyla işte bilmem ne küfür etti. şimdi burada söyleyemiyorum o küfür de çünkü biri Fenerbahçeliymiş, ev sahibi Fenerbahçeliymiş. Öbürde Galatasaraylı, tamam mı kiracı. S. nokta Fenerbahçeli demiş herife. Evet, şin kaflı. Böyle. Adam da yememiş, içmemiş, vay bana hakaret ettin diye dava açmış, tamam mı? Açmış davayı. Hakim bir, şöyle bir koltuğunda cübbeyi de attı. Kiden bir rahatladı bir adam. Böyle orta yaşın üstünde. Böyle sanki tiyatro eseri seyreder gibi. Ne söylemiş bakayım? Ne söylemiş bakayım? Söylettiriyor ona şimdi. Dava, davacı vekili de avukat söyleyemiyor hatun. Tamam mı? Onu söyleyemiyor. Efendim yazılı diyor davaylılıkçı bize. Ha, peki bakalım diyor ne söylemiş? Aha. Zabıt kâtibi orada, dattiro var önünde kız. Zabı... Yaz kızım. Davalının davacıya. Adı ya sanır. Duruşma salonu tıklım tıklım. Adını şinkaf da şöyle yok kız utancından yazamıyor. Yazdı sonunda da yazdı. Ne yazdın kızım oku bakayım Allah Allah önünde bir şey, böyle bir su var kızım kız kız sıcaktan bunaldı bir de o kafasından aşağı döküyor suları çıldırık kaçacak bırakıp yani nereden girdim bu işe yer yarılsa gireyim dibine bilmem ne filan geçiyor kafasının kızı anlıyorum gözünden suratından herkeste farkında işin arkadaş kıza da okutturdu mu onu sonunda hakim hakim rahat. <gülüyor> Ulan şimdi davalı savunma, peki söyledin mi sen diyor bunları diyor, efendim yanlışlıkla gitti, ben diyor internet üzerinden diyor ödeme yapıyorum kiraları, arkadaşım var bir Fenerbahçeli, ona da diyor böyle chat yapıyoruz falan, karışmış diyor mesajlar, karışmış onlar diyor, yoksa ona söylemedim, yanlışlıkla oldu diyor, kiramı çünkü ben o e, internet aracılığıyla ödüyorum laflar böyle hesaba geçiyoruz bilmem ne yapıyoruz falan filan falan. en sonunda gereği düşünüldü sarf edilen sözlerin yanlışlıkla olduğu anlaşıldığından davalının beratine anlaşıldı Elif Galatasaray'la hoşuna gitti Fenerbahçe'yi küfür ya <gülüyor> ya da ya da kendisi kır, sarı kırmızı kaskı oldur. Herkes bilir ki bu hakim Galatasaraylı. Uzafer ne yapıyor? Dava veya davacı Fenerbahçeli. Ezecek şimdi Fenerbahçeli ama kendisi Galatasaraylı olduğu için diyecekler ki hakim taraf tutuyor. Reddi hakim olur falan filan falan. Bilir kişi tayini. Bir Beşiktaş diye bilir kişi tayini diyor. <gülüyor> İşi bitiriyorlar orada. <gülüyor> Tıpkı bunun gibi. Ben bunu derste yani fantazi olsun diye, akıllarda kalsın diye bu örneği verirdim. Ama bizzat yaşadım ya. Verdiğim örneği yaşadım ben orada. Tanık oldum yani. Hakikaten olmuş böyle Galatasaray bilmem ne. Hakikaten sonra soruşturdum. Yazı işlerine gittim falan Dedim ya sizin hakim hangi? Cimbomlu al Cimbomlu bizim hakim. Anlaşıldı mesela kardeş kardeşim. Anlaşıldı. Böyle bir durum. Ve ondan sonra süre bitti mi? Yok hocam bak. Bir 10 dakikamız var mı? 8 dakika. Peki. Şimdi işte yargının bağımsızlığı. Fenerbahçeli de olsa, Beşiktaşlı da olsa, Trabzonsporlu da olsa ne olursa olsun hangi takımın konusu gelirse gelsin önüne tarafsız olabiliyor musun? Bağımsızlık bu. Yargının tarafsızlığı, bağımsızlığı bu. Arkadaşımızın sorusuna gelindi şimdi. Orada işler biraz karışıyor. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu. Hakim ve savcılar yüksek kurulu. Yani hakim ve savcıların bütün özlük işleri, mesleğe alınmaları, meslekte terfileri, yükseltilmeleri, meslekten atılmaları dahil bakın ne kadar yetkili. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu. Bu bağımsız olması gereken bir kurul değil mi? Bağımsız olacak ki, hiçbir yere bağlı olmayacak ki tarafsız olsun. Eğer Başbakan Fenerbahçeli ise Fenerbahçelileri kollayacak. Ki öyle. E, Trabzonspor'u o da olabilir. Trabzon'u da tutmak zorunda. Karadenizli. E şimdi böyle bir şey olmaz. Niçin? Bağımsız değil Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. Hakimler ve Savcılar, savcılar Yüksek Kurulu'nun başkanı Adalet Bakanı. Hadi bakalım çıkışın içinden. Bunu hep söylüyoruz yanlış olduğunu... Bir açık oturumda televizyonda, TGRT televizyonunda Taha Akyol, şimdiki Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağır toplarından o dönemde. Bir de Kadir Keskin vardı, Allah rahmet eylesin, benim öğrencimdi Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subaylığını yaparken. O gün o programda müjdeyi aldı, Erbakan Başbakan o zaman, Erbakan... E Başbakanlık müsteşarlığına atamış kendisini Kadir Keskin'i tamam mı? Çok sevindi tebrik de ettik falan orada haberi aldı zaten. Kadir Keskin ceza hukuku profesörü Kayhan İçer ben Şevket Kasan'ı bekliyoruz o da Adalet Bakanı o dönem gelecek açık oturma falan yetişemedi Bursa'da bir toplantısı Bursa'dan katıldı toplantıya canlı falan orada bir soru sordum kendisine. Şefket Kazan benden büyüktür yaşı. Fazla değil, birkaç yaş büyüktür benden ama benim öğrencim olmuştu. Beraber girdik fakülteye, o 8 senede bitirdi. Çünkü dışarıda işleri vardı. Dışarıda çok yoğun bir arkadaştı o. Yo, falan arada bir fakülteye gelip falan. Eh, son sınıfta da biz asistandık o zaman, hukuk fakültesinde. Son sınıfında o da öğrenciydi, bizim o şekilde bir öğrencimiz. Her zaman saygısı vardı hocam hocam diye. O zaman da dedim ki... Şimdi iktidardasınız. Bakın hep eleştirilimiz o. Ve şu anda hakimler ve savcılar yüksek kurulunun başkanısınız. Bağımsız yargıda bu olur mu dedim. Sayın Bakanım. Hocam haklısın ama dedi. Biz koalisyon hükümetiyiz dedi. Çoğunluk bizde yok ki dedi değiştirelim. Aynı şeyi Bülent Arınç'a söyledim Ankara'da bir toplantıda. Bülent Arınç'la akşam yas yıkıldık akşam yemeğine oturduk lojmanlar açıktı büyük millet meclisi lojmanları sofradan kalktığımızda sabah ezanı okunuyordu konular konular konular böyle dertleşlik, mertleşlik. ona da söyledim ona da söyledim aynı şeyi dedim bunu düzeltecek misiniz düzelteceğiz dedi ama sayımız yetmiyor hoca dedi şimdi tek parti iktidarı çoğunluk şimdi randevu alamıyorum adam. Yine söyleyeceğiz ama hiç kimse ama bu psikolojik bir şey arkadaşlar. Burada rahat konuşuyoruz da hükümet olunca bindiği dalı kesmek istemiyor. Kendi aleyhine dönebilir yargı diye onun yani sigortasıdır o bir şey. Yani sapmalar olur, yargı devlet içinde devlet çizgisine gelebilir oldu. Bunları yaşadık hepimiz tanıyız değil mi bunlara? Yani öyle kararlar çıkıyor ki çıldırtıyor Müslümanları. İşte onun için de ne yapıyor? Adalet Bakanı da o kurulun başı ve başbakanın tabii kabinesinde ister istemez o görüş doğrultusunda olan yargıçlarla çalışmak istiyor. Buna da kadrolaşma diyoruz. Çok eleştiri alıyor ama işin gerçeği de bu çocuklar. Kimse bindiği dalı kesmek istemez. İşte ta, bağımsız yargı dediğimiz olay bu. Yargıç güvencesi ben... Eğer birilerinin tavuğuna kış dedimse, rahatsız ettimse kararımla beni oradan alabilirler mi? Alamayacaklar. İster başbakan aleyhine karar ver, ister ana muhalefet aleyhine karar ver, kimin aleyhine ama bağımsız olarak sen bu kararı verdin mi, sen kendini güvencedeyse yani senin seni yerinden etmeyecekler, maaşından etmeyecekler. Tamam mı? Buna da yargıç güvencesi diyoruz biz, yargıç hakim teminatı diyoruz. 1950 sonrası Allah rahmet eylesin Adnan Menderes bir takım davalar filan var Demokrat Parti aleyhine de kararlar geliyor. bu kararları veren hakimleri sürüyorlar bilmem ne yapıyorlar filan da çok kızıyorlar görevli olduğu mahkemeyi kaldırıyor adam ortada mahkemeyi kaldırdım diyor ya söyle, kaldırıyor ondan sonra yasada değişiklik yapıldı dediler ki eğer mahkeme bir şekilde kaldırılsa bile Hakimin özlük hakları devam eder. Yani maaşı devam eder. Bunu soktular yasaya. Bu iyi oldu şimdi. Yani ben sizin aleyhinize karar veriyorum. Hadi beni yerimden kaydırabiliyorsunuz. Ya bu mahkemeyi, burada mahkeme varsa faaliyetine son veriyor. Ben or işsiz kalan hakimim. Maaşımı da alamıyorum. Böyle bir saçma şey olur mu? Bu düzeltildi, bu saçmalık. Bunlar hepsi geçti. Bir tek sıkıntı var şimdi. Bir tek sıkıntı var. O da işte hakimler ve savcılar yüksek kurulunun adalet bakanına bağlı olmaz yani o zaman çelişiyor iş bağımsız olamıyorsun ha bugün tamam müslümanların için uygun tamam kendi aramızda konuşuyoruz şimdi o oh, iyi ya şimdi iyi gidiyor işte yarın solak bir geldi oraya ne yapacaksın İşte o zaman kötü ver bağımsızlığını sen ama iyi hakim adam gibi adam yetiştir oraya ben bitirdim hukuk fakültesini, diplomam da bu, gel sıtaya gir bakalım tamam mı, hakim oldun. Ya pirincin taşını bir ayakla, ayıkla bakalım. Bu adamın ahlakı düzgün mü? Bu yargıçlıyı yapacak e, karaktere sahip mi? O halde insan olması, yargıç da olsan, hakim de olsan, hekim de olsan, hakem de olsan, mühendis de olsan, öğretim elemanı da olsan, öğrenici de olsan karakter, insan çok önemli. Demek insanı insanın hukukun, hukuk diyoruz ama yine de orijininde kaynağında insan var. O halde o insanları insan gibi yargılayacak, adalet ölçüsünden sapmayacak, tarafsız olacak bir yargı, yargıca savcıya ihtiyacı olan bir durumdadır şu an. Hukuk dediğimiz kurum arkadaşlar. Evet ben bir, bir veya iki dakikamız var. Onu da şöyle bağlayalım isterseniz. Hukuk demek ki insan yaşantısı ilişkilerinin zorlayıcı düzenidir. Ama insanlarla insanlar arasındaki ilişki midir bu? Hayır. İnsanla şu mekan arasındaki benim şu masayla olan ilişkim, sıralarla olan ilişkiniz. Evinizle, evinizdeki eşyalarla, insanların eşya ile Taşınır taşınmaz. Yani menkul gayrimenkul. Eşya ile olan ilişkileri. Yetiyor mu? Başka? Daha da var. Başka? Hayvanlarla giriş Hayvanlar. Yani bir hayvana sen keyfin istedi diye vur tekmeyi voleybol topu gibi futbol topu gibi fırlat gitsin. Yat Geçen gördük işte. Kuyruğundan tutmuş herif Sallıyor, sallıyor, sallıyor, bırakıyor. Kedi şeyin, dükkanın, vitrin camında patlıyor. Böyle bir şey olur mu ya? işte mahlukat. Eşrefi mahlukatız tamam ama diğer mahlukat, diğer mahluklar da var. Öyle mi? Biz şerefimizle davranalım onlara. Eşrefi mahlukat isek, şerefimizle o şerefe layık olarak, o şerefi taşınmanın bilinci içinde çevremizle, insanlarla hayvanlarla eşya ile onlara zarar vermemek. Onlarla biraz hayvan ağzı var, dili yok yani. Hele onlara verilen zararlar. Şimdi kabaahatler kaldı. Kedi kestin, doğradın. 10 lira para cezası veriyorsun, hiç bitiyor. Böyle şey olur mu ya? Böyle bir şey olmaz. Bir can alıyorsun orada. Bir can alıyorsun. Ama işte layık pencereden baktığın zaman olur, olur canım. Bir şey olmaz yani. Onun cezası kestik biz. On kağıt verirsin. On lira biter iş. Olmaz. Onun için bu hukuku da adalet, adalet diyoruz. Hukukun ayrılmaz bir parçası ama onun da çok önemli bir parçası var. Adalet onsuz olmaz. Eşitlik. Eşitlik, eşit muamele. Yani sen ensen kadın diye sana başka bu arkadaş gariban diye başka davranamam ben. Efendim sen boşanma davası geldin. Bu kadın milletimi gelmeyen mi sağ git dışarıda dur. Koridorda bekle. Diyebilir misin ya? Diyemezsin eşit olarak. Koca da, karı da hakimin karşısında eşit bir şekilde iddiasını söyler, savunmasını söyler, şahitleri dinlersin, ona göre karar verirsin. Ama hiçbir zaman ya ben ya da bu kadını himaye edeyim ya da bu adamı himaye edeyim. Ya ev sahibini kollayayım, kiracıyı ezeyim. Patronu kollayayım, işçiyi ezeyim. Ya işçiyi kollayayım, patronu bitireyim. Hak neyse, hukuk ne, adalet işte eşitlikçi bir şekilde. Ne yapacaksınız? Davranmaya çalışacaksınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar, bu kadar süre içinde. Keşke daha fazla süremiz olsaydı da çok daha fazla konulara. Çünkü bir de işin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yönü var. Oraya nasıl gidilir? Anayasa Mahkemesi'ne birkaç ay sonra başvurma hakkınız başlıyor. Şu anda yok. Eylül 22'de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, şu anda başvuramazsınız. Şu anda Cumhurbaşkanı dava açabilir Anayasa Mahkemesi'nde doğrudan. iktidarda bulunan partinin meclisteki siyasal grubu, ana muhalefet partisinin meclisteki grubu adına dava açılabilir. Bir de işte eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki insanlar beşte bir tutarında bir yekunu tutturursa milletvekili olarak o dilekçeyi imzalarla dava açabilir. Ben Ahmet Mehmet olarak gidemiyorum dava açmak için. Ancak bu yılın sonbaharında başlayacak olan bir süreçte o da gerekli yönetmelikler filan hazırlanacak da nasıl gideceğim ben o yollarda? O yolu bana gösterecek. Şuraya vereceksin dileşeni. Şöyle harç yatıracaksın. Böyle o usuller de belirlendikten sonra ben anayasa mahkemesine gidebileceğim. Temel hak ve özgürlüklerim ihlal edilmişse kiracımdan alacağımı alamadım diye gidemiyorum. Temel hak ve özgürlüklerim ihlal edilmişse benim o mahkemeye gidiyorum. Buradaki yine mahkemelerde Türkiye'deki diğer mahkemelerde bütün kapıları çalmışsam, yüzüme kapanmışsa anayasa mahkememe gidiyorum. Oradan da sonuç alamazsam o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorum. Yani böyle bir...